Yine bayrama yaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak bazı günleri, bazı günlerden, geceden farklı olarak, bize bir lütuf olarak, fiziken ayrı, manen bir lütuf. Bunları ihya etmemiz, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmamız. Cenab-ı Hak vel fecr'de veliyalin aş buyuruyor. O kurban bayramına yaklaşan o ilk 10 gece. O 10 gece üzerine bu yemin edilecek hususiyetteki olan... ...bir vasıf olduğunu bildiriyor. Demek ki önümüzdeki kurban bayramına yaklaşan o ilk 10 gece... ...ilk birinci günden başlayan zil 10 on gününe, on gecesine de Cenab-ı Hak büyük bir mükafat... ...büyük bir hizmette kazanma, ibadette kazanma. Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimeli canlarıyla mallarıyla cenneti satın aldılar buyuruluyor. Bu da büyük fedakarlık. Bir bedre baktığımız zaman... O Bunu bir Bedir'de görüyoruz. Hatta ne kadar bir fedakarlık ki aile asabiyeti bitiyor. Baba kardeşle, oğul babayla, amca yeğenle karşı karşıya geliyor. Bunu üzerine hemen bir ikaz geliyor. Ey peygamber sen öldürmedin, biz öldürürüz. Sen atmadın, biz attık. Yani daima bir mükafatlar, Cenab-ı lütufları karşısında kul fedakarlık da bulunacak. Cenab-ı mükafat gelecek. Gelen bu, bu mükafatı kul kendine izafe etmeyecek. Yine bu akabe biatında bulunan, bu, bu ayet onun şeyi üzerine Abdullah bin Revahi, Efendimiz Mu'te'ye gönderi üç tane kumandan seçti. Üçüne de şehit olursanız birbirine bayrağı devredeceksiniz. Üçüncü şehitten sonra seçeceksiniz buyurdu. Bu üç şehitte Mu'te'ye giderken işte hiçbir endişe yok, tebessümle gittiler. Fatih'in askerleri İstanbul surlarına tırmanırken birbirlerine bugün şehit olma sırası bize geldi diyorlardı. Cenab-ı Hak arkadan büyük bir zafer veriyor, ikram ediyor. Daima demek ki kendimizi bir fiili kıstas ne kadar bir bedenen fedakarlık, ne kadar bir hizmetin içindeyiz. Mal olarak Allah'ın verdiği nimetler bakımından ne kadar hizmetin içindeyiz. Allah'ın verdiği ilim vesaire akıl zeka vesaire diye istidatlar bakımından ne kadar bunlar Allah'a diyor Allah rızası için tevcih ediyoruz. Maldan fedakarlığa gelince Lentenel bir rahatatin hububim mahtubun ayetiğinde Ebu Talhan'ın bugünkü Medine-i bu kadınların ravza girdi kapı civarında 600 hurmalı bahçesi vardı. Bugün Rabz'ın içinde kaldı o bahçe. Nasıl bir bereket veriyor Cenab-ı Hak'ta? Bu ayet indiği zaman sevdiklerinden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız. Bir revasa olamazsınız. Bu ayet inince Ya Allah dedi bu Talha benim 600 hurma bahçem ama bunu Medine fukarasına vakf ediyorum dedi. emrinize bıraktım dedi. Hurma bahçesine koşuyor hemen teslim edecek. Bakıyor hanımı orada. Çitenin arkasından duruyor. Hanımı da çok seviyormuş o bahçeyi. Ebu Talha diyor gelsene diyor hanıma. Biz de bu bahçeyi ikimi de çok seviyoruz diyor. Ebu Talha artık diyor hanım diyor bu bahçe benim değil diyor. Bizim değil diyor. Niye bizim değil diyor. Sen de ben de çok seviyoruz diyor. Bugün diyor bir ayet indi diyor. Ben tenarlü bir râtaatun fükûmî mâ Sevdiklerinizden Sevdiklerinden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız. Ben de bugün bu bahçeyi Allah Resulüne devrettim diyor. Peki Ebu Taca diyor bunun diyor devrederken diyor beni de hissene koydun mu diyor? Koydum diyor hanım diyor. O zaman ben de, de eşyalarımı toplayayım diyor ben de çıkayım bu bahçeden diyor. Velhasıl işte Cenab-ı Hak mallarıyla canlarıyla cennet satın alanlar buyruluyor. Allah'la yaptığını alışverişten sevinin buyuruyor. Bir faneli Allah'la alışveriş yapıyorsun. Ondan daha çok çözünde duran kim vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Size gerçekten bu büyük kazançtır buyuruluyor. Şimdi muhterem kardeşlerimiz Kurban Bayramı'na giriyoruz. Bu da bir bayram müşterekli ifade eder. Bayram ferdi bir sevinç değil. Yanlış başımıza bir bayram kılamayız. Kendi kendimi tebrik edemeyiz. Bayram bir içtimalleşmedir. Bir din kardeşliğinin kalplerde güçlenmesidir. Bir din kardeşi, diğer din kardeşi zimmetlidir. Birbirini yıkayan el gibidir. Cenab-ı Hak zimmetli kılmıştır. Bir misal vereceğim. Sallallahu aleyhi ve Efendimiz kurban bayramı yaklaştığı bir sırada Bedeviler geldi. Sersefil hali büyük bir ihtiyaç halindelerdi. Efendimiz onların o halini görünce eshaba döndü. Etinizi dedi, kurban etinizi üç günden fazla evinizde tutmayın dedi. Üç günlük yiyecek kadar alın, gerisini dağıtın buyurdu. İnfak edin buyurdu. Ta ki sonra imkanlar arttı. İmkanlar arttırınca saklayabilirsin buyurdu Efendimiz bir müştereklik. Kurban Bahri'nin müşterek bir sofra kurulması. Yani yalnız kendimizin sofrası kurulması değil. Kurban bize bir İbrahim Aleyhisselam'ın o fedakarlığını hatırlaması, kendi parçası olan bir masumu bir kurban etmesi, Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu bir kurban göndermesi. Yani İbrahim Aleyhisselam bu fedakarlığı karşısında bu kurban geldi. Demek ki biz de bu fedakarlığı nasıl yapacağız? Yani bu bir bizim içinde bir ölçü olmuş oluyor. Nasıl bir fedakarlıkta bulunacağız bizde? Cenab-ı Hak bize daha ağır şartlar koyabilirdi. O kurban da kendisi hak etti. Kendisi bize Cenab-ı Hak bir ziyafet çektiriyor, ziyafet veriyor. Ve bu ziyafette bir müşterekli istiyor. Burada din kardeşliği pekişecek. Geçen sene bunu Anlattık bu Afrika hatıralarını anlattık. Uzak doğu hatıralarını anlattık. Bizim bir Afrika'dan dua almanız mümkün değil burada oturduğumuz yerde. Fakat orada bir ikramımız gittiği zaman Afrika'dan bir dua geliyor bize. Kim Afrikalılar? Bugünkü Allah'ın mazlum kulları. Sömürge kullar. Kapitalist dünyanın sömürgetti insanlar insanlar. Bütün o imkanlar arınıyor. Ekvator bölgesi Yağmur'un bol bir kuyu bile açılmıyor. Bir tahsil yaptırılmıyor. Okuma yazma bilen yüzde on beş. Dünya kapalı bir harita. Bir taraftan sönerler gayret ediyor, çalışıyor. Velhasıl öyle bir şey ki Allah razı olsun. Işte arkadaşlar, kardeşlerimiz, vakıflarımız elhamdülillah bu bir kurban seferberliği içinde. Muhakkak evimizde bu kurban kesilmesi lazım. Yani imkanı olanlar için. Evimizde onun bir lezzet tatmak. Bu lezzet atarken de dünyanın öbür ucundaki o kardeşlerimizle bu ikramı götürmemiz lazım. Onun için bu bir kurban seferberliği var. İnşallah bu kurban seferberliğinde kardeşlerimiz iştirak ederse inşallah bir Afrika'daki bir kardeşimizin, uzak doğudaki bir kardeşimizin bir duası nasip olur. Zaten geçen sene çok şeyler geldi bize. Oradan gelen bir şey şuydu. Siz Letuftahannel Konstantaniye, Konstantaniye İstanbul fethedilecek diye Allah Resulüne sena ettiği bir kişinin neslisiniz dediler. Siz Abdülhamid'in torunlarısınız dediler. İki saatlik yoldan gelenler oldu diyorlar O Afrika'ya giden kardeşlerim. Alacağı bir parça et. Buraya gelen yine bir Afrikalı kardeşi, de bir etin dedi, orada ne olduğunu bilemezsiniz dedi. Yine bir kardeşler bir yerde dağıtırken, bir Hristiyan kadın geliyor, siyah bana verir misiniz diyor, veriyorlar. Gidiyor caminin duvarını öpüyor. Bana burası merhamet etti diyor. Bunlar ölmeden evvel büyük fırsatlar. Çünkü ölümle aşağıya her şey bitecek. Gelecek Ramazan'da, bayramda var mıyız yok muyuz o da belli değil. Yani hayat sürprizlerle dolu ve gayb bir, bir meşgul. asıl bu bir ilahi bir bu sofrada onların duasını almak inşallah bizim için mühim bir icir olur. Düşünelim yani İbrahim Aleyhisselam Allah dostuydu, Halilullah. Misafirli sofraya oturmazdı. Hatta beklerdi kapıda. Hatta melekler geldi. O ayetli kelimede bir onları bir şey kesti, kızarttı bir yandan kesti. Hazreti Ali radıyallahu bir şeyi var, bir cahil dikkat bir şeyi var. Mahsun görüyorlar Hazreti Ali Radiallahu Anh. Nedir mahsunsun diyorlar? Niye mahsunsun diyorlar? Diyor ki bana diyor bir hafta diyor misafir gelmedi diyor. Acaba benim ne kusurum oldu diyor? Hiç imkanı olmayan bir kimse de bugün şu bayramda, şu bayram sabahı o mazlum kardeşleri dua etsinler. Yani duala onlara bir ziyafet versinler. de bu kurban düşündürücü bir şey. Yani onların etine ve kanlarına kanmamızı Cenab-ı Hak istiyor. onu ne etlerine ne de kanları Allah'a ulaşmaz diyor. Yani sizin takvanız diyor Allah'a ulaşır diyor. Demek ki bir kurbanda bunu bir Hazreti İbrahim ile selam düşünmemiz lazım. Onun bir takva nasıl Cenab-ı Hak ona bu açık zor bir imtihan İbrahim selam sana buyurdu.